18 yıldır kimse ateşte yanmasın sevdasıyla çırpınan gözyaşının sahne programları artık yanı başınızda. Tecelli gâh. sizin Allah'ın güzel isimlerinin Allah Azze ve Celle'nin sanatının tecelli ettiği muhteşem. Kim? Kim? Tecelli gâh. Tecelli. Onun tutmalar ona tecellisiyle değer kazanan onun en büyük delili tecelligahı kim tecelligahı tecelligah kim nazeşde yol bulur çünen o da kayıp her şey naktenun hiç onun sırrı sırsa onun beni al götür beni buradan Tecelliğa 3 CV olarak sizlere sunuldu. Kaçış kaçış Ah şu insan oğlu garip bir varlık Yolunu bilmediği bu dünya labirentinde kılavuzsuz yaşamaya çalışıyor. Kendisini çok seven Rabbi ona rehberler göndermiş ama o hala kaçmakta. Kaçış, kaçış. Kaçışınız ona olur. Kaçış, kaçış. Aşk hamalı, aşk Ruhupak Hazreti Muhammed Mustafa ra sallavat Allah azze ve celle emaneti dağlara, göklere ve yere teklif etti ama taşıyamadılar. İnsan bu emaneti taşımayı kabul dendi. İnsanlıkların en güzeli, en mukaddesi, büyükesi. Yoksa sen dünyanın ağırlıklarını Çilelerini mi taşıyorsun sırtında Seni yoracak Sana sıkıntı verecek Bu yükleri bırak amanlık yapacaksan Ki mecbursun Aşkı muhabbeti taşı Aşk hamalı Senin o günahlar dolu kalbini Gül bahçelerine Allah Bu çocuklar için yaşıyoruz Biz Yüz yüzyıl arasının Sevciz savaşçıları Okçular Tepesi Okçular Tepesi Dünya bizi aldattı Daldık dünyayı Yapmamız gerekenleri unuttuk Sizde mi terk ettiniz Okçular ol. Tepesi'ni? Resulullah'ın emanetini ya bıraktınız birader, mı? ne, ne zikim, şeymiş şu para Parayı bulan terk ediyor Okçular Tepesi'ni Parasızım diyen terk ediyor Okçular Tepesi Ufkunuzu değiştirecek. Okçular tepesi. Okçular tepesi. Söyle bana arkadaki sen misin? Söz. Bir daha yalan yok. Can kuşu. Evladımız diyorum namaz. <gülüyor> Ney ayrılıklardan söz etmekte. Kamışlıktan koparıldığı için inlemekte. Bu can... ten kafesinde mahkum inlemekte Bu ten kafesinden kurtulmak istiyorum Bu kafesteki hiçbir şey onu rahatlatmıyor Uçmak istiyor can kuşu uçmak istiyor ötelerine Hayır hayır olamaz olamaz böyle bir şey Allah'ı var, cennet var, billahi var, cennet var, cennet var Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım Can kuşu Can kuşu Can kuşu Can kuşu Allah'a kavuştu Allah'ım, can kuşu Kuşu Tecelli Gah Kaçış Aşk Hamad Okçular Tepesi Can Kuşu Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. Thank you. Oh, my God. Çipil çipil bakıyor bu bakken Allah'ım ben nasıl konuşacağım bununla ya bir dakika bir dakika Amanın Amanın Kusura kalma kardaşım Ana Ana Vallahi Türkçe konuşuyorum Ulan Tekkebekçilerin Çoban Ali Ne aranı lan burda Destur bismillah beni tanıdı şimdilik pasaportumu sorsa Ulan Ali Ney Ne Nyabang lan tek ke Çoban Ali? coba ngali, bila Vallahi bilemedim. Bak bak! Wallah bila Allah'ım kurban baq. Allah. Bukan ini. Allah mukhlis, sen gemas gıdı gıdı di bawah. Gemas? Hei ya. Allah. Allah. Çoban Allah. Allah. Allah. ya! Allah kita, kau lupa. Bulik. Nerdak kita, kau lupa. Bulik. Nerdak kita, kau lupa. Bulik. Coba. Coba. Coba. Coba. Coba. Coba. Coba. Coba. çekil mafiği yiğidi mi şu lan vallahi ya kendin la şurak ya vallahi vallahi lan köyde görse yüzüne bakmazdın senin lan may. Köyde senin yüzüne bakmazdım lan. Haydi yer biz. Allah'ım kurban olduğum hala bak ya. Ulan burada mı karışlaşacaktık ya? Ya işte muhakkere at. Ama fehne hadi işmişsin ha. Vallahi bıyığı falan sarı vurmuşsun. Çuluçapıtı yinelemişsin böyle. Lan vallahi Baban hacı durmuş, emmi görse tanıyamaz seni ya! Aile bak ya! Allah Allah! Ama sen de gozelleşmişsin canım şöyle. Yok canım, biz aileyiz. Çoban aile işte. Ne zaman geldin? Ya üç hafta filan oluyor. Önce... Ana! He! Sen yeniyim misin burada? Ben yeniyim ya! Dört beş ay oldu geleli ya! Oo! Önce Hriyeven'e geldim ben. Sen çıkınan her zaman geldin ya! Nereye? Gelsen çıkın! Ha burası gelsen çıkın değil lan! Ne ya? Gelsen kirkin kirkin. Kirkin? Kirkin. Kirli mirli neyse işte. Ben ne kirlisin. Ben üç hafta oldu geleli. Buraya geleli bir hafta olmadı. Ben belledim hala belliyememişsin. Gelsen kirkin kirkin. Ulan Ali. Ben dört beş aydır evden dışarıya çıkma ya. ya. sen mi ben mi ya ne edin ya? Ulan dilini hafta. bilmemişimi anlayamadım. Bir, bir türlü bile yemedim. ya. Pavlukaya Haym'a. Pavlukaya Haym'a. Hayımdan işe, işten hayıma. Başka bir yer yok. Ana! Dur hele lan Ali seni bir koklayayım. Niye lan? İki gün oldu yıkanalı oğlum. Lan ne kok lan? Ayıp şimdi bakacak gerek yavşş. Ulan mis gibi tezek kokuyor. Allah canını almazsın senin. Olur mu lan öyle şey? Köy kokuyon ulan köy dur bir hazret gidereyim hele lan. Ulan neredeyse bir buçuk ay olduk koydan çıkalı. Olsun sen daha tazesin ben 5-6 ay oldu ya Kokumu kalır hay oğlum o günden bugüne ya Ulan bir fabrikaya girdik işte Beni de bir fabrikaya koyuyorsun Ne iş yapan? Yahu işte virdiler bir fabrikaya Sen ne iş yapan sen? Ben de fabrikaya girdim kocaman bir makinenin başında Torna mı diller, durna mı diller ne böyle böyle zebella gibi demirler Bir o yana gider bir bu yana gelir Bir o gider bir bu yana Ben de böyle bakar dururum Bir de böyle bir demir verdiler Eee sağını ölçerim solunu <gülüyor> ölçerim. Bir de maister var başımda. Maister. O bizde de var bir denen maister. Her, her küygü gül küygü. Ula her hani abelim filan ağa bana bana bana filan diyeyim hemen böyle bir den bir dakika sürmez hemen oradan atlar bağırır. Ser Ali, Forcikt, Forcikt, Aklım, Anders Arbaites, Anders Arbaites diye böyle gözlerini belerde belerde, bende he he ondan, ondan dirik Adam belki de diyor arabayı parka alıyor diye, arabayı, arabayı diyor ya Azar Ne arabası ulan, olur mu öyle şey sordum, çalış diyormuş çalış Ha. Herifler bir dakika, bir, Aa, dakika, bir dakika durmuyor bak, ya. Biz bir buçukta şey paydosu diyoruz, adam bir yirmi geçe iş getiriyor. Getirir adam. abi. Adam çayın, kayfenin... Iyy, dedi aklıma. Gerçekten alışamadım kaybede. <gülüyor> Aciz demiş. o nedir dikseyin? Zer, zer ya! <gülüyor> Kopuk yok, bir şey yok. Çık bir çıllık su yav. Bizim köy kahvesi olacak şöyle kopuklı çene. Oh, iki... Orta şekerli çok şekerli atacaksın değil mi? Ulan bir de üstüne, bir de üstüne sütleyin döküyorlar ya. Amanın. Amanın. Koya sütlü kayfaya atıyorlar. Ulan Ali dur hele ya. Sen köyden ne yapar onu söyle. Muhtar emmi ne olur muhtar emmi? Anaa senin haberin yok elli ağam he. Ne oldu lan hayırdır? Muhtar emmi sana ömürler. Anne. İnce hastalığıymış ya. Oğlanları İstanbul'a filan götürdüler. İçinin fotoğrafını filan çektiler, doktor demiş, hay yavrum geç kalmışsınız, götürün evinde rahatcana ölsün diye. Ulan. Herif ölümü bekledi ulan. Ulan ne iyi adamıdı ya, ya. ya. Hem ne iyi adamıdı, ben buraya geleceğim çünkü çağırdı beni. Elini öpmeye gitti, ben bir hakkını helal et, o çok emeğe geçti bize. Güllü abaya söyledi, dur getir bana ben şu damatlık. ceketimi diye bana verdi onu bak açık kısa mısa ama idare eder işte bana da bu işli o verdi ya peki adamı yattığı yer nur olsun vallaha peki adamıdır ya ya ıspar ettin mi oraya döner durur aynı bildiğin gibi hiç değil bir pırtıcılığa başladılar onlar da öyle satar böyle köyleri dolaşır çerticilik yapar eee boncuk muncuk satar böyle ...kazar boncuğu filan satar işte. Ulan Ali senin gördüğün bir yolda köyden hava aç sarıyon bak. Bir de leyleklerin Numan ile Abdurla var adı. Ulan onların güçcüğü var Orhan. He ufak... Ulan Allah'ın takdir işte. İki tanesi leylek gibi. Ama o Orhan var ya Orhan var ya Orhan. O ikisini çekip çeviriyor biliyor musun? Yok ya. Ya elektrikçilik yaparlar şimdi. O ne? Ya şehre filan. Elektrikçi oldu ha? Ya ne dedin sen? Orhan gitti şehre. Bak ulan. Bir zaman sonra geldi bilin işte. Elinde bir çiğ... Böyle pense midir nedir onunla öyle sağda solda dolanır tıkıdık tıkıdık vurdu ne lan bu benim aletim diyordu Şimdi <gülüyor> kardeşlerini de yanına aldı şehirde İyi böyle, maşallah ya maşallah Yahu nedin sen nedin ya o küçücük boyuyla var ya anav bir görecen ya Ulan boy de bir de tıyfık vardı bizim Kuşların tıyfık <gülüyor> Kuş, he, Kuşların tıyfık Besicilik yaparlar Besicilik ya. ne yapar Why tıyfık var Ya akılsızlar Şu bizim tıyfık, nasıl yiye başladın? Dağ köyünde, bizim orayı bilin, fambıkçı dağ köyü. Heee. Geçiden başka bir şey olmaz, ha belki de bir inek beslen. Dağ köyünde, e, yürüdüm koyun beslemeye çalışırlar. Ben otu yok, samanı yok, samanı var neyse de. <gülüyor> Yav dedin Ulen, ama... Ulan bu da zaten bir Bir de biladeri <gülüyor> var, delin. Şşş, ben sana bir şey diyeceğim, dur öyle. Buraya geldiğimden beri, kuru ekmek yemekten, vallahi midem böyle... Büzüştü lan, ne gelin bir ne dinsin Ne dinsin onu hiç bana sorma ne dinsin aynı Bana destek ol birbirimize destek olalım da şu Alaman bakkalından bir ekmek, yumurta süt filan alalım Bizim Haym'a gidelim bir ziyafet çekelim Hadi yorun hadi bir cılbır bulbır yapalım Hadi hadi Hadi gelin hadi Hehehehe Hehehehe Karık bakamayacak geldim Hadi bakalım <gülüyor> Selamu Aleyküm. Abi değil bitti. Bitti diyor oğlum bu. Değil tabi bitti değil. Değil tabi. Bitmese de bitti diyor Selamu Aleyküm dinir mi lan? E? Alman ne bilsin Selam Aleyküm'den e, Ne diyeceydik ya? Ne diyeceydik var mı? Altı ay olmuş gelmişsin buraya hala belli yemedin olur mu? Karışma sen dine bak. Hallo Hallo! Lende hala hala koyda kaldı. Lan hala demiyorum. Hallo diyorum. Hallo Selam Aleyküm'ün Almancası. Ha. Ya sen karışma. Ben konuşurum şimdi. etmeye isteyeceksiniz sen orda dur hiç karışma sen tamam hadi ben burda duruyorum hadi yok lan karış karış gel gel ya bilader ve bitti hala bitti diyor sabahtan beri burda duruyoruz kardeşim her şey orda gibi duruyor bitti diyorsun bize gelen giden yok burda böyle dikilip duruyorsun koruyoruz gözümün yüzüğüne bakıyorsun bitti bitti deme bize ayak geçme etmek alacağız ya etmek istiyoruz kardeşim ya Festezene, başladık ki bak biliyor mu? Bunun... İşte fıştık, fıştık <gülüyor> dedi mi? Ar bil ki anlamadılar. Epbek kardeş, epbek Dibe de? Hala bitti diyor ya. Ben gitmediğim adım gibi eminim. Bak şimdi ne olacak? Arkadaş, biz buraya ekmek almaya geldik. Arkadaşım da var. Ben ekmek istiyorum. Karmaca mı? Ya etmek yani yoğurda bandırın böyle Ham, ham yiyin ya Etmek, etmek Bot, Mr.Bot Ha buyur Şimdi de bot diyor buyur Bot filan değil Ya kardeşim Ayağımızda ayakkabımız var ya Ne botu ya Karnımız aç ekmek isteriz Etmek, etmek Botsun esin Şşş Bot Lan hem bot diyor Hem de eski bot diyor Elinde kalmış eski botu bize kasmayacağını Ba ba ba ba ba Bilader Aynı moment Bir AHA! <gülüyor> ulan işte <gülüyor> ulan ekmek, ya. ekmek Allah ya! Allah Allah! Allah Allah! Haa ulan üşü! He? Bunlar ekmeğe bot diyorlar bot! Lan anladın mı? Haa anladım. bir şey belledik işte Ha, Kaç numara gibi bot Allah, canın almasın. Ona numara basılır mı lan ekmek olan? Koş şuraya! Şşş! Ekmeği anlattık aldık! Yumurtayı nasıl diyeceğiz? Bir söyleyelim bak. Tarif edelim bakalım. Abi. Vaz. Taş değil lan Allah! Taş diyor <gülüyor> ya. Taş <gülüyor> değil, kapaşım yumurta yumurta. Yumurta olur mu sende yumurta? <gülüyor> <gülüyor> <Ona> <gülüyor> da bitti, biter, isteçtesiniz hiç. O arada bitti deme. Bak, bak, dinle bak. Yumurta var <gülüyor> ya. Ya yumurta <gülüyor> hani şöyle şöb olur, beyaz dinle. olur. Böyle hani tavuğun altına koyanda cücük çıkar. Böyle böyür tavuk olur. Bak bak bak bak diyor baklar Fıştık mıştık diyor günah anamadan Sen bana bak bana Tas? Tas değil tas değil yumurta bak Tas değil bak tavuk yapacak şimdi bak Bak! Bak değil sen De helkesi lan helke diyor Helke gibi oturursak helke diyor Yapamadın sen Bana bak bana bir de ben tarif edeyim Arkadaş beceremedi iyi bak bir kere yaparım ha Sen ne bakan geç toplasana yumurtaları. Kanat, kanat, kanat. kanat. <gülüyor> Anlat, yumurta. Anladın mı? Aya. Ya ayı söyle yumurta, yumurta. Sana ayı diyor. Öyle koşturursan Harifin üstüne azar övletir. Bıyıkları korurca falan. Gel molar mola şey. Benim? Kardeşim. <gülüyor> YUMIRTA YUMIRTA YUMIRTA YUMIRTA AYA VUN AYA BOKI AYA AYA DEĞİL ABE YUMIRTA YUMIRTA Yav böyle sebe olur yani herif topladı kesin diye YUMIRTA NOMEN NOMEN VAH YAH İŞTE BU YAV ALLAH ALLAH YUMIRTA İŞTE HAH BAK NE GÜZEL Şşş ben anadım ulan Bunlar yumurtaya ayı diyorlar. <gülüyor> De ayıya ne diyor? Pazar ayıya da yumurta mı? Alırım <gülüyor> lan öyle şey? Bilader. Kaz. Bu pişmiş mi? Lan bırak ne pişmişin? Ya anlasın? Koy şuraya çiğini buldun pişmişini mi iç diyorsun koy şuraya. Her, tas diyor yine bak herhalde tasa o, koy şey diyorlar. Tas, yani. Mas değil o başka bir şey diyor gel. Şimdi ne alacağız? Etmeye istedik. He. Yumurtayı da istedik, aldık. Tamam. Şüdü nasıl diyeceğiz lan? Bir soralım bakalım ya. Şş. Abi! Ne bitti? Bi, hala bitti diyorum. o o... ...malını satmak için öyle söylüyor lan. Pazarı yüksel diyor. Pazarı. Anla gari. Bitti diyor. Ayak. Abi ha. süt bulunur mu sende süt? Fiştik fiştik diyelim. Anlamadı. Fıştık mıştık diyelim. Süt ya hani şöyle. My god, marifest diyor. Yok abi anlamadı. Nasıl? Nasıl diye? Ben İnek Olmam Arkadaş Ulan Oğlum Gel Şura Yoo Ali Yav Üçlü Gitme Yav Ali Yıllarca Davar Guttun Koy De İneğe Bilin İnek Seni Bilir İneğin Dilinden Anlan İnek Senin Dilinden Anlar Ulan Kalo Ben Yaptım İneği De Sen Yap Yoo Ben İnek Filan Olmam Arkadaş Sen İneği Anlan Yav Kardeşim Bir Dakika Geç O Zaman Bu Yana Geç İne İş Başa Düştü Ben Dört Ayak Üstüne Düşüyüm İnek Gibim Öyleyim Beni Sağ İnşallah anlar, benden de ne inek olur ya Yoo senden olsa olsa Hani abi, söyle Mıçık mıçık sağlar ya Lan oğlum, mıçık mıçık deme işte, sağ Bak Ali, şşş Ali Yalnız böyle genç inek gibi boğur mu? Adam belki anamaz. açık şöyle yaşlı inek gibi boğur Anlının çatına vurursam, korun gencini Hadi lan hadi bakıyor adam, hadi Allah Bak bak, iyi bak Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Veteh veteh veteh veteh Ulan kuyru mu oluyor kuyruuu Yaaaaaaaaaaaaaa Anlamıyorum ilader Oltek ku? Anlamadım Ben bir daha yapmam arkadaş Ya biz de sadıya adam Süde alacağız gel bir daha yap şunu ya Kardeşim sadıya işte o beyaz olur İçilir bööööle Merih, oltek merih Ali Anlamadı sen... Anlamadı yav bir daha olmam kardeşim ne yav bir daha Mo Mo Sen Mo değil O onun... Vüçük Vüçük Mo Ya Kul mi? Vüçük Mersk Mersk'ım Trinken Haa ondan ondan haa Ondan ondan Haa yaa işte bu yaa Allah Allah Koyan kardeşim şunu şöyle rafa koysan bu inek resmini görsek Şöylesek علی، Ali yalnız buraya bir şey eksik yapmışlar. Ne? Senin resmini نگران نباش. نگران نباش. نگران نباش. نگران نباش. نگران نباش. Çüs. Hey, stop, stop, stop. Ne şey topu? Kardeş, top bilen istemeyoz. Besarin, onu gez gitmiş. Ney? Besarin, geld. Ne diyor lan? Vallahi anlamadım. Doçim Mark. Aha. Parasını istiyor adam ya. Sen köyden yeni gel. Çüs. Besarin. Çüs. Çüs, çüs. Hadi çüs. Bu iş benim çok ağırıma gitti. Senin mi benim mi? Yiyeceğimiz bir takım yumurta. İçeceğimiz bir bardak süt. Ne inekliğimiz kaldı. Ne tavaklığımız. Olur mu ulan öyle şey? Ulan... Böyle darım davarım peşine giderken... ...anam pişiriydi. Gimezdim ya, yüzüne bile bakmazdım. Ya çocuklara verirdim ya atarıdım. Şimdi girdiğimiz kılığa bak ulan iki tane yumurta için. Hele sen ne dedin? Oğlum şu ahıra in de sarı kızım sağır tazecik süt içelim dey Aman ana hiç süt görmedin mi? Çok ağrıma gitti yav Nedin lan? Adamın karşısından Ne işimiz var lan bizim burada ya? Niye geldik kardeşim? Dinini bilmeyiz, köresini bilmeyiz, dinini bilmeyiz Ne işimiz var Alamanyalarda? Alamanyalarda ne işimiz var bizim lan Ali? Çoluğun çocuğun başında dursak da Ya çok ağrıma gitti ya Hikmetinden sual olun maazallahım Hikmetinden sual olun maazallahım Hikmetinden sual olun maazallahım Anadolu'nun buğday benizi Yağız delikanlıları gurbete düştüler. Gurbete. Kendileri de bilmiyordu neden geldiklerini. Bir tek bilen oydu. Allah. Hikmetinden sual olun mazala. Savaş üstüne savaş görmüş bir milletin çocukları. Yıllar süren ekonomik krizden bir türlü çıkamadılar. Çare miydi yoksa çaresizlik miydi? Hikmetinden sual olunmaz Allah'ım. Acem neden de bu geliş? Allahım hikmetinden sual olunmaz. Bir çekirdek toprağa düşer, ağaç olur, orman olur. Hikmetinden sual olun maazallahım. Aliler, Hüseyinler, Ahmetler, Mehmetler gurbete düştüler. Gurbete. Niçindi? Nedendi bu geliş kim bilir? Üç beş kuruş ekmek parası mıydı? Yoksa o işin bahanesi miydi? Neydi Allah'ın hikmeti? Hikmetinden sual olun, Allah'ım. Hadi kalkın. Burada işler zamanında başlar, geç kalmayın. Hadi kalkın. Yorulacaksınız. Hadi tez gidin. Tez zamanda işler hep vaktinde başlar burada. Anadolu'nun buğday ibinizi Yağız delikanlıları. Bir şey bilmiyor diyorlar onlar için. Onlar bir şeyden anlamazdı, bilmezler diyorlar. Kim bilir? Belki de mektep bile görmemişlerdi birçoğu. Lakin bildikleri bir şey vardı. Bildikleri bir şey. Çalışmak. Kazandıklarını helal etmek. Alın terini biliyorlardı. Ve geldiler. Çalıştılar fabrikalarda. Dedindiler. Çabaladılar Yoksa sen de O ilk gelenlerden misin Yoksa sen de Ne çileler çektiler Ne acılar Gurbet ellerde Dil yok Bir derdi olsa halini kime anlatacak Kiminle teskin olacak Gurbet ellerde ...sevdiklerini geride bırakmış... ...buralarda... ...üç beş kuruş ekmek parası için... ...acaba öyle miydi? Onların çektiklerini anlatmak mümkün değil. Çünkü... ...anlatılmaz... ...yaşanır onların halleri. Şimdilerde de kimse anlayamaz onları... ...anlatsalar bile... ...kim anlayabilir bu acıları? Onların yıllarca çektikleri... ızdıraplarını. Onları buraya taşıyamazdık. Onların bu acılarını bir kendileri biliyor, bir de Allah. Nasıl yapabilirdik? Tarif edemezdik, anlatamazdık. O yüzden o günleri onların hatıralarına bırakıyoruz. Ve 40 yıl sonrasına gideceğiz şimdi bu günlere. Bakalım neler olacak Gelişleri nedendi Üç beş kuruş ekmek parası mıydı Eğer öyle olsaydı Şimdiye çoktan dönmüş olmaları lazımdı Ama kırk yıl geçti Hala buradalar Hikmetinden sual olunmaz Allah Bakalım Rabbim neyler Neylerse güzel eyler değil mi o güzel Allah Ali Ali dayı oldu Hüseyin, Hüseyin amca oldu. Bakalım neler oldu. Hikayemiz devam ediyor. 40 yıl sonra Almanya'da bir cami derneği saladı. Ha? Ne yapayım halde? Ne yapayım? Sen ne örök? Ne vurayım? Yahu dillerin tıklıyor. Nedim anlayıcaz bende ya de sızım var. Sızımmı sızımmı sızıl ayıp duruyor bilinme. mi? Vay. Uyuyamayom da. Uyuyamayom Temmur. Bende düşünüyorum bu yana. Neyi? Bir ev aldım Türkiye'den. Gine mi ev aldın ulan? Allah gözünü doyursun. Dolmay verer mi? Ne? Ne var Mustafa? Ama gözü çıkarır lan. Ulan oğlum fazla mal o çıkarmaz da 22. ikinci oldu bu lan. Ay yazık ya. Olan ben kaç aldım? 70.000 lira. Mağaza. Ottan satayım. Yes. Ne ne ne ne dedin? Ne dedin? 70.000 euro dedin. Lan nasıl kıydın ta birden gitmiş. Allah'a kelam selam. Merhaba. Hol başkan. Sağ ol. Sağ ol başkan. Nasılsınız iyi misin? İlhamdülillah. Sen de iyi misin? Allah'ım ahım. Allah'ım iyilik verin. 70 bin euro he. Allah'ım iyilik sağlık verdin. Hiç basmağı yoruştun ya bak. Hıh hıh. Ne diyeyim ben. Anam. İzzet de buradaymış. Ne yapıyorsun kusum? İzzet! Nasılsın yavra? Ne düşündüm? Selamun aleyküm. Selam Ahmetciğim. Hoş geldin. Aleyküm selam. Ne oturun Ne oldu Hüseyin amca? Ben sana böyle mi belli hay edepsiz bir cemaata giriyorsun. Selam verdim ya baba. Başkan dedin. Başkan Yüz burada. sesle selam ve selam aleyküm de geldiğini görelim. Görmediniz? Görmedik. Geğe gör mi gireyim çünkü? Otur hazırdan gire. Gelin bizi filan öp bakayım Öpayım öp. Öp. El öpün dedin. Öp. Olsun. Sağ ol sağ ol. bir çay göndersin. Ha? ağzına barı al. Haydi nihatım kesir bağırım kesir kesir. Sağ ol nihatım sağ ol. Yavaş yavaş kafam burada böyle gibi. Yav, orospu adamının yav Allah Allah. Tayı kafam burada böyle gibi koyuyor. Sana kesirdin şükret. Anne, izzet kızım ne düşündün? Hakikaten yav kara denizde gemilerin falan bu battı. Bugün çok iyi dilim Ali dayı ya. Bak Ali İzzet yani. elleri filan çok karıkmış, ya. evde çok mu bulaşık yıkanırlar? He? Yavrum çamaşırı iki su yıkamaya al, makine var makine! Atılır makineye o Abi derdisi canım. yıkasın! Abi dayı Seyyen amca! İş filan bulabildin mi? Seyyen amca bugün uğraşmayın Bugün ben de benimle uğraşmayın Allah'ınızı severseniz bugün benimle uğraşmayın. Ya ne uğraşacağı canım halını hazır mı soruyorsun? Canım sıkıldı İzzet sıkıldı bize de! Ne? Ben mi dedim sana gel buraya burada ital damat oldu. Gel mi geldin? Allah Allah. İş bulamadıysan sıkıntı seni bize mi sitedik? Hadi ya. Hatırlamaz olmayacağız. Başka. Başkan cüneyt Başkan? Başkan ne diyor bana biliyor mu? Burada diyor iş kusurlamadı dediyo. El işte diyor üstüne de diyor. Damatları etrafıma toplayıp söyledi diyor. گودال جنابی اتالدام ات در نی قلیم. مبیون ما. سانگ رخیب رخیب. خدا. بابا یه چیز سوال باید می‌کنم؟ نه سرآقچا. اجازه بده. حالا حالا حالا حالا حالا حالا حالا Buralara geldiğiniz zaman, Almanya'ya geldiğiniz zaman, kırk yıl önce... Sorma ulan! Neyse öyle amca, bakkaldan bir alışveriş. Sorma mısın, ulan! Sorma! Ne dedin, bir sadece bakayım ben. Bakkaldan bir yumurta almak için olmadık, olmuş olanlar falan. Yani, tamam anladım. Ne olmuş, şöyle bakayım. Olur mu? Olur konuş, konuş, konuş! Altı kapalı, üstü kapalı konuşma, söyle. Ne diye diyeceksiniz bak. Ulan, ulan, ulan, ulan Üzgünün bir tavuk olmuş filan Tabi tabi Bakın da, sabahları ne zaman boyatacağız ya Baban o gün de yumurtta Hemen siz ete Ya Allah'a Ya da üzgün, burlaha bak İzgün آرام آرام نبودیم وراماتو. اونها اوه چه هست؟ یه آشورنی رو دیدی؟ نه دیپل اغلب از کجا میاد؟ نگاه بگو. بگم نگاه کامات. پیروزی نه. ساکن باش که کمکیه به من تورنرها توربالها سردمه بگذار. بستنی ورد میاد؟ نه چرا؟ نه چرا؟ فقط چهارمی. اونای تر. تر. آما. جنگ با بانگاتش هنده تر. جنگ به دیگر کشور کناری آمده. نه ساله میگیم یه Ne olsun Ahmet. Ne olsun işte. i̇şte ne oldun? herhalde giremedin. Giremedim Ahmet. giremedim. O senin verdiğin adrese gittim. Evet. Selamını da söyledim ama... ...maalesef almıyorlar Ahmet'im. Buralarda pek selam önemli değildi Biraz insanın becerikli, yetenekli olması lazım. Biz başkanla görüşürüz inşallah. Bir başka iş olur ya biraz sabret bakalım. Biraz zamana bırak inşallah daha iyi oluruz inşallah. Sabret diyorsun ama artık... Takatim kalmadı Ahmet'im ya. Ne yapacağım bilmiyorum. İnançsız olmadan olmaz. Almıyorlar Ahmet'im, almıyorlar. Yabancı olduğumuz için, dil bilmediğimiz için almıyorlar. <gülüyor> zamana bırak ya. Kolay Sen babamların. Da... Yo, onlar filan yani. bir şey yaptığım yok ama bazen zoruma gidiyor Ahmet'im ya. Gerçekten çok zoruma Doğru. gidiyor. Durumu kolay değil ama biraz. Sabretmen lazım. Tabi sabretmek demek bize kolay gibi geliyor ama genelde başımızdan geçtiği olaylar var. Çektiğimiz durumlar var. Dertlerimiz var elbette, ama elbette. zaman içinde aşacağız ya. Ama senin başka bir sıkıntın var gibi. Sanki sadece iş değil gibi yani. Evde falan bir problem yoktur inşallah iş olmadığı için. Ah Ahmet'im ah hangisini anlatayım bilmiyorum ki. Biliyorsun en önemli sorunlardan bir tanesi para. Para. Oh oh. Geçen gün Türkiye'ye telefon açıyorum. Benden ne istiyorlar biliyor musun? Para istiyorlar. Para. Evet. Anlatıyorum, bakın diyorum. Ben buraya geldim ama yok, yani daha henüz bir işe girmedim. Ben henüz çalışmıyorum, para kazanmıyorum. İlla ki benden para istiyorlar ya. Olmayan şeyi ben nasıl göndereyim Ahmet'im ya? Onlara izah etmek lazım. Almanya para değil ki bir anda para basasın yani. Ama anlatamıyorsun bırakmasın. işte. Anlatamıyorsun. anlatamıyorsun. O kadar söylüyorum. Yok işe girmedim, şey param girmiyor. yok, maaş almıyorum. Hala inanamıyorlar. Hala da benden para istiyorlar ya. Evde falan bir baskı var mı? Evde falan bir durum var mı? Tabii var mı? ki ya, tabii ki. Bu paranın vermiş olduğu bir yük galiba ya. Evde de sorunlarım var ya. Düşünebiliyor musun? Bir tas çorbayı şöyle güler yüzle içemiyorum evde ya. Bir kahvaltı yapamıyorum. Bir yemek yiyemiyorum. Tatlı dille güzel, güler yüzle ya. Huzur diye bir şey kalmadı evde ya. Düşünebiliyor musun? Hanımım bir işe gidiyor, işten geldiği zaman para istemeye utanıyorum ya. Para istemeye ya. Benim gibi insan para ister mi? Ama o durumdayım işte. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hay Allah'ım ya. O kadar sıkı, Yani moralim bozuk ki Ahmet'im. Ne yapacağımı şaşırdım ya. İnan evimde ne huzurum var, ne bereketim var, ne saadetim var. Hiçbir şeyim yok ya. Ne yapacağımı, ne edeceğimi ben de bilmiyorum Ahmet'im. İnanır mısın evde ikinci sınıf muamele görüyorum ya. Düşünebiliyor musun? Benim gibi bir adam evde ikinci sınıf muamele görüyor ya. İnan böyle... böyle...